Tohumdan Asada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay Tohumdan Asada Ekolojik Yaşam programından ben Leyla Aslan Ünlübay. Herkese merhabalar. Dünyanın hemen hemen her yerinde temel besin maddesi buğday. Biz bugün... 14 kromozomla genetik olarak dünyanın ilk buğdayı olan yani günümüz buğdayının atası SIEZ'i konuşacağız. Ziraat Yüksek Mühendisi Neslihan Şimşek ile. Hoş geldin Neslihan'cığım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz, sağ olun. Ee, Neslihan'cığım az önce de söyledim. Son zamanlarda adını sıkça duyuyoruz biz. SIEZ'in Türkiye'nin koruması ve üretiminin desteklenmesi gereken en doğal buğday türü ee, ve 14 kromozomla genetik olarak da dünyadaki ilk buğday çeşidi diye bilgiler dolaşıyor etrafta. Yani günümüz buğdayının atası. Evet bazı kaynaklara göre 12 bin yıl bazı kaynaklara göre de 10 bin yıl önce kültüre alındığı söylenen bir Buğday çeşidi ve bugün kullandığımız modern buğdayın atası siyez buğdayı ilk olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde Dağda kültüre alındığı düşünülüyor. Şu an ülkemizde en çok Kastamonu bölgesinde yetişiyor hatta Kastamonu siyezi olarak da pek çok tüketicinin de bildiği bir buğday çeşidi. Ee, i̇lk olarak siyez buğdayına hititçe bir kelime olan zız demişler. Daha sonraları da bu zız işte yıllar içerisinde bize siyez olarak dönüşmüş hmm. ve gelmiş. Bazı bölgelerde de kaplıca olarak geçiyor. Ee, ama biz daha çok e, tritikum monokokum olarak yani latince ismiyle e, bilimsel olarak değerlendiriyoruz. Ama dediğiniz gibi siyez e, buğdayı olarak biliniyor ve bir atalık tür Bizim için. Peki en temel özelliği nedir? Yani onu diğer buğday türlerinden ayıran en temel özelliği Genetik yapısının 10 bin yıl boyunca hiç e, bozulmamış olması Hatta biz diyoruz ki 10 bin yılda pek çok şey değişti Ama <gülüyor> siyez'in genetik yapısı değişmedi e, Tabii bunun pek çok avantajı var Nedenleri var e, Bu genetik yapısının değişmemiş olmasının tabii ki katkıları var ee, şu an evet diyoruz ki günümüzde kullandığımız modern buğday tritikum monokokum yani siyezden gelmedir. E, ve baktığımızda mesela bir arazide siyez e, başı e, hemen kendisini gösteriyor. E, çok rahat e, ayırt etmeyi sağlayabiliyoruz. E, tek başakçıklı ve sık bir kavuz yapısı var. E, bu sık kavuz yapısı e, hastalıklara ve zararlılara karşı bir dayanıklılık geliştirmiş. Bunu evet biz gıdada işleme noktasında bizim için bazı zorlukları var. Ama bu buğday danesinin dışını saran bu kavuzun bu kadar sert olması onu hem işte genetik açılım göstermemiş noktasına desteklemiş. Hem de zararlılar hani çok rahat zarar gösterememiş. Soğuğa karşı dayanıklı olmuş ve benzeri. Peki bir şey soracağım. Şimdi SİEZ'i biz 3-4 yıldır biliyoruz. Yani buday günümüz buğdayının atası olan SİEZ, 3-4 yıl öncesine kadar ne biz tarafından biliniyordu ne de bu kadar çok ekimi ve üretimi yapılıyordu. Neden? Yani aslında bilenlerin bildiği bir e, ürün Siez. Ee, ama neden bu kadar çok talep görmüyordu dediğimizde işlenmesinde bazı zorluklar var. İşte bu kavuzunun e, bu kadar kalın olması e, ürünü işlediğimizde yani ürünü una döndürdüğümüzde e, minimum yüzde otuz firemiz var. Bulgura döndürdüğümüzde yüzde elli ile altmış arasında firelerimiz var. E, bu noktalar tabii ki biraz zorlayıcı olabiliyor. Şimdi bu ürünün e, kastamonu da bolca yetiştiğini biliyorum. E, ben hani Kastamonu'ya gittiğim zaman e, siyez arazilere bakıyoruz. E, i̇nsanlar hani siyez'i kullanıyor mu diye bölgeye baktığımızda Kastamonu bölgesinde e, evet siyez ekiliyor ve siyez kullanılıyor. E, ama e, biz işte insanların köylülerin e, evlerine gittiğimizde kümeslerde siyezler gördük. Hayvan yemlerinde <gülüyor> siyazın kullanıldığını gördük. Şimdi böyle de aslında siyaz hayvan yemi olarak kullanılıyor, hayvan yemi olarak biliniyor ve insani tüketim amaçlı olarak kullanımı birazcık daha geriye düşmüş durumda. Ama tabii ki bu bir besin döngüsünde tabii ki hayvanın da, işte tavuğun da yani iyi olması siyezi sonrasında bize bir geri dönüş sağlıyor. Ama çoğunlukla çiftçiler hayvan yemi olarak hmm. biliyorlar, tüketiyorlar. Aslında dış yani görüntüsüne baktığınız zaman biraz arpayı da ...andıran bir yapısı var. Bu bahsettiğimiz kavuzlu kısmı. Kışın sert geçtiği... ...Kastamonu, hani Siyez Buğdayı'nın... ...Türkiye'de... ...en çok ve en rahat yetiştiği bölge. Peki başka bir yerde yetişemiyor mu? Yok yetişiyor başka. Örneğin yani nasıl iklim şartları... ...gerekiyor Yani biraz soğuğu istiyor hmm. ve kar altında kalmayı istiyor. Mesela bugün Türkiye'de... ...Erzincan'da ekiliyor... ...Tekirdağ'da ekiliyor... Kocaeli'nde ekiliyor... Ee, Edirne'de ekildiğini biliyoruz ee, Iğdır, Kars bölgelerinde ve hani gün geçtikçe de yayılıyor Evet. Ee, ama tabii ki e, ilk bulunduğu yerin e, yani bilimsel olarak direkt şunu belki söyleyemem işte şu yüzde olarak besin içeriğini arttırır e, diyemem ama bir lezzet, bir koku noktasında kastamonudan gelen bir siiz unundan yapılan ekmekle başka bir bölgeden bölgenin siizinden gelen ekmek arasında hmm. yani farkı var bunu üretenler de söylüyor ekmek üreticileri. Yani aslında öyle bir yerellik farkı var evet. yani toprağını seviyor siiz evet. kastamonudan çıktığı için evet. toprağını seviyor ve toprağında yetişen siiz. Diğerlerine göre böyle daha bir yerel. Yani şöyle örnek vermek gerekir. Hani mesela ezine peyniri evet. en güzel ezine de olur, <gülüyor> olur gibi değerlendirmek lazım. Peki siz e, buradayının e, sağlık açısından farklılıkları var mı? Evet, sağlık açısından da hani farklılıkları var. Ee, ben tabii bir sağlıkçı değilim. Ama okuduğumuz, gördüğümüz işte e, yayınlarda... ...yani şöyle farklılıklardan e, bahsediliyor. Aslında en çok da gluten içeriğiyle ilgili e, hmm. e, gündemde. Bu arada zaten bir glutensiz beslenmek evet, çok yavaşta. Evet, o zaman siyes, gluten oranı düşük bir buğday. Evet, hmm. gluten oranı düşük bir buğday ama sıfır değil. E, bu yüzden de... E, Yine çok ciddi bilgi kirlilikleri var maalesef. E, Glüteni sıfır olmadığı için çölyak rahatsızlığı hani olanların ya da glüten intoleransı olanların e, direkt e, kullanabilir, rahatça kullanabilir diyeceğimiz bir e, buğday türü değil. Hı hı. E, evet içerisinde glüten var ama içerdiği glüten miktarı e, çok daha e, az. E, yine işte, siyez buğdayı, modern buğdaya göre iki kat daha fazla A vitamini içerir. Hı. Bu ilgili yapılmış yayınlar var. Daha fazla demir içerir ee, ve e, bizim için hani en temel şeylerden bir tanesi e, bugün biz GDO ile ilgili e, sorular sorulduğunda siyazın e, herhangi bir genetik yapısında bir değişim olmadığını e, söylüyoruz. E, bu da tabii ki bizim için önemli e, çünkü bugün biliyoruz ki hayvan yemi olarak hani kullanılan e, buğdayların içerisinde hani e, GDO'lu buğday olabilir. Belki direkt insani tüketim amaçlı olanlarda şu an ticari olarak e, bir e, buğday üretimi yok. Ama bu bir döngü. E, bu döngünün bir parçası noktasında siyezi gönül rahatlığıyla e, genetik yapısının değişmemiş olduğunu söylüyoruz ve bunun tabii ki sağlıkta bize e, katkısı var. E, bunun dışında folik asit içeriğinin fazla olduğunu biliyoruz. Yine çinko değerinin fazla olduğunu biliyoruz. Karabiz e, çenoitlerin fazla olduğunu biliyoruz gibi çeşitli çalışmalar var sindiriminin daha kolay olduğunu biliyoruz En önemlisi de yerel bir tohum olduğu için zaten yerel tohumu destekleyen bir şey var. Yani bizim topraklarımızda adaptasyonunu tamamlamış e, ve bizim tohumumuz. E, o yüzden de e, sadece işte genetik yapısının değişmemiş olmasından kaynaklı değil ya da sağlığa etkileri elbette ki e, siyezi e, masamıza getirmesi noktasında etkenler olmakla beraber. Yani bizim sahip çıkmamız gereken bir e, tohum olması yönüyle de evet atalık bir tohum diyoruz. E, çok ciddi bir geçmişinin olduğunu biliyoruz ve bugün siz çok rahat e, siyezi e, araziden topladıktan sonra, hasattan sonra tohumluk olarak ayırırsınız. Işte selektörden geçirirsiniz. Varsa yabanyo tohumlarından ayırırsınız. Ve bir sonraki sene kendi tohumluğunuzu kendiniz e, üretebilirsiniz. E, hatta e, şu anda hani, siyez buğdayı olarak e, satılan e, siyezleri alıp e, çok rahatlıkla kendi saksılarınızda ekebilirsiniz. Onun filizlendiğini görebilirsiniz e, gibi. ve gerçekten tanıtmamız, anlatmamız, korumamız, sahip çıkmamız gereken bir tür. Çünkü çok net eğer biz sahip çıkmazsak birileri gelir ve bizim yerimize, bizim tohumumuza sahip çıkar. Çünkü sadece Türkiye'de de ekiminin yapıldığı gibi bir durum yok. Daha hmm. yeni hani aldığım bir haberde Amerika'ya gönderildiğini bile biliyorum. Hmm. Ee, Ukrayna'da, İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da Sies'le ilgili çalışmalar yapıldığını, ekimlerin yapıldığını biliyoruz. Tabii tohum hmm. nereden gidiyor? Türkiye'den gidiyor olması hmm. kuvvetle e, muhtemel. Bir de vahşi bir tür olduğu için aslında çok dayanıklı hmm. ve yine bölgede kastım onu da. Üreticiler şöyle söylüyorlar. Ya bu siyezi taşı atsanız çıkar diyorlar. <gülüyor> ee, bu işte o kabuğunun o kadar evet. hani sert oluyor olması. Onun ciddi bir adaptasyon hmm. e, kazandırmış. Ee, biz tabii sadece e, hani ben bir mühendis olarak sadece bunun hani üretim ayağı değil. Üretim ayağından sonraki ayakları da bizler için hani çok kıymetli. Normal bir buğdayı una döndürmekle gerçekten siyezi una döndürmek arasında farklar var. O kabuğunun. Soyulması noktasında farklar ve zorluklar var e, ve verime baktığınız zaman da e, bir buğday kadar e, çok ciddi verimi olmayabiliyor. Yani iyi üreticiler gerçekten doğayı üretimi bilen üreticiler e, verimleri çok güzel ama yine bölgede normal bir buğday kadar e, fazla e, verim aldığı gibi bir durum maalesef yok. E, şimdi kısa bir müzik arası verelim. Ardından tekrar beraberiz. Felt like the weight of the world was on my shoulder Should a break or retreat at every turn Facing the fear that the truth I discovered It's bush for moving on. In time, the sun's gonna shine on me now. Açık Radyo'da 94.9'da, Tohum'da, NASA'da, Ekolojik Yaşam Programı'nda, Ziraat Yüksek Mühendisi, Neslihan Şimşek'le beraberiz, Siyazı konuşuyoruz. Ee, Neslihan'cığım az önce e, hem SIEZ'in üretiminin zahmetli olduğunu söyledin, hem verim olarak diğer buğdaylar e, gibi çok da yüksek veriminin olmadığını söyledin. E, o zaman zahmetli bir e, üretim. Peki buna rağmen e, üretici neden siyez üretmeli? Şimdi bölgede e, zaten buğday üretiminin yoğun olduğunu biliyoruz. Yani Kastamonu bölgesi için e, konuşacağım. Orada çalışma yaptığım için. E, evet orada üreticiler buğday ekiyorlar. E, buğdaydan aldıkları e, verim de belli. Ama siyes çok daha kıymetli bir e, buğday türü olduğu için e, birazcık daha e, pahalı bir ürün olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yani aslında birbirlerini bir noktada dengeliyorlar. Şöyle ki bir üretici zaten buğday ekiyorsa yetiştirme koşulları gereği hani buğday e, üretiminde yaptığı şeyleri siyes üretiminde de yapacak. Ama e, buğdayın sattığı parayla siyes buğdayını sattığı para arasında da bir fark var. Yani siyes buğdayı hmm. e, daha rahat satabileceği, daha yüksek fiyatlarla satabileceği bir ürün olduğu için de aynı hmm. zamanda bir tercih sebebi aslında. Evet. Yani maliyet analizlerine bakıldığında. E, ama tabii bir sürü nedeni var. Şöyle düşünmek gerekiyor. Yani Bu sonuçta Türkiye'nin bir değeri. E, Atalık siyez buğdayı diyoruz. E, 10 bin yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Aslında hani her birimiz e, siyez buğdayına sahip çıkmak adına evet üretici e, ekilmeyen alanlara alanlarda siyez ekmeli evet bizler de tüketiciler olarak artık evlerimize e, siyezi sokmalıyız nasıl sokmalıyız Şimdi siyez e, daha eskiden birkaç sene hani öncesinde sadece işte bulgur ve un olarak ki evet. e, çoğunlukla da siyez kastamonu siyez bulguru olarak e, biliniyor olsa da bugün e, bir tahıldan elde edilebilecek normal bir buğdaydan elde edilebilecek her şeyi biz siyez'de de yapabiliyoruz. Yani bugün siyez unundan tarhana var, e, siyez'den işte ezmesi var, siyez'in dövmesi e, var, makarnaları var, erişteleri var, şehriyeleri var, hatta mantısı var yani bugün aslında üç öğünümüzü biz istersek e, siyezi e, sokabiliriz. Ama tabii ki siyezin de bir tahıl türü olduğunu Hı -hı. düşünerek beslenme programımızı e, programımıza yerleştirmemiz gerekiyor. Ama bir sabah kahvaltısında yoğurtla veya sütle bir siyez ezmesi yiyebiliriz. E, siyez ekmek tüketiyorsak siyez ekmeğini tüketebiliriz. İşte, e, Siyez'den e, bulgur pilavı ya da yörede ekşili pilav olarak geçen ve gerçekten çok lezzetli otlarla da beslenmiş ürünler var. E, bunları artık çok rahat la beslenmemize, mutfağımızın içerisine e, koymalıyız bizim için önemli ve biz de e, her aldığımız aslında siyez unu, siyez bulguru, siyez eriştesi, mantısı vesairesiyle e, bu üretime biz de bir katkı e, sunacağız. E, ve şu an Türkiye'de e, herkese yetecek kadar şunun ihtiyacı karşılayacak kadar siyez buğdayı üretilmiyor. Zaten buğdaya baktığımızda tüm Türkiye ye yetecek kadar buğdayın üretilmediğini biliyoruz. Siyez noktasında da yani bir sonraki hasat en erken bir tane yeni hasat ürünü biz e Ağustos sonu Eylül başında alacağız ve Ağustos sonuna kadar e, herkese yetecek siyes şu an e, üretilmiyor. Hmm. Tabii ki her geçen gün üretim miktarı artıyor ama biz talep edeceğiz. Biz bunun ne kadar önemli olduğunu bileceğiz. Biz bunu mutfaklarımıza sokacağız. E, o zaman da üretici de e, bunu e, üretecek. E, hem biz kendi tohumumuzu e, korumuş olacağız ve bir sonraki kuşağa aktarmış olacağız. Çünkü biz sahip çıkmazsak gerçekten birileri gelir. Bizim yerimize, bizim tohumumuza sahip çıkar. Yani aslında siyes Türkiye ...atalık tohumumuza da sahip çıkmış oluyoruz. Evet, evet. yani sadece bir buğdayı e, işte evimizde sokmanın dışında... ...atalık bir buğdayı evimize e, sokmuş olmamız... ...gerçeği mutlaka aklımızda olmalı. Son olarak şunu sormak istiyorum. Yani e, ülkemizde birçok şeyde birçok kandırmacı oluyor. E, Siyez'de de e, tam anlamıyla itimat etmeli miyiz? Yani her şeyin içinde siyez var çünkü. Gerçekten var mı? Evet, evet. Şimdi bir e, siyez unu, %100 siyez unu diye karşımıza gelen bir e, una baktığımızda e, maalesef hani yine gözümüzle gördüğümüzde e, bunu çok da ayırt edemiyoruz. Bu yüzden bildiğimiz üreticilerden hani e, izlenebilirliğini sağlayabileceğimiz üreticilerden yola çıkmamız gerekiyor. Bu noktada da evet böyle bir karmaşa var. Bir de bir ürünün içerisinde işte siyezli bir kurabiye ya da hani siyezli bir ürün Yüzde kaç siyez var onun içerisinde? Ya Tüketici bunu çok rahatlıkla sorgulayabilir. Bir %100 siyezden yapılan ekmek vardır. Ee, bir de %10'u siyez olan bir ekmek vardır. Bu noktada evet tüketici sorgulamalı, tüketici sormalı, biraz araştırmalı. Ee, yine bölgedeki üreticilerle iletişime geçmeli. Ya çünkü hani bölgede de e, sorulacak sorulara cevap veren ve uzun yıllardır çalışan, e, siyez çalışan, yeni çalışmaya başlamış. Pek çok firma var, üretici var. Bu noktada mutlaka sorgulamalılar. Hmm. Ve her siyez denenin de gerçekten siyez olmadığı noktasında biraz da şüpheci yaklaşmalılar. Ve yani sona gitmeliler. Yani tüketim farkındalığı yani evet. gıda farkındalığı ne yediğimizi bilelim. Evet. Evet Nesnancığım son olarak ile ilgili eklemek istediğin bir şey var mı programımızın sonuna gelirken? Evet ben Ziraat Yüksek Mühendisi olarak e, SİEZ'le e, tanışmış olmaktan çok mutluyum. E, ve e, ben artık SİEZ'i kullanıyorum. Hı hı. E, evimde çünkü gerçekten her şekilde SİEZ'i e, yani çorbadan yemeğe unlu mamillere kadar her birine SİEZ sokabiliyorum. Yani buradan da nacizane tavsiyemdir. E, SİEZ'in hem ekilebilir alanlarını arttırmak adına hem de daha sağlıklı bir buğday türü tüketmek adına e, atalık siyezimize sahip çıkalım e, ve mutfaklarımızda mutlaka siyeze yer verelim. Çok teşekkür ederim programıma konuk olduğun için. Rica ederim. <gülüyor> evet, Tohumda Nasada ekolojik yaşam programında bugün Ziraat Yüksek Mühendisi Neslihan Şimşek'le beraberdik. Atalık tohumumuz siyezi konuştuk. E, atalık tohumlarımıza sahip çıkalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sevgiler. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay. Açık Radyo Program Destekçisi olun